Sabahın erken saatlerinden beri bir hayli yol alan orduya sıcağın basmasıyla istirahat verildi. Atlar, develer salı verildi. Yaya yürüyenler oldukları yere çöküverdiler. Etrafta tek yeşil ağaç görünmüyordu. Göz alabildiğine uzanan kum sahrası Ara sıra küçük tepeciklerle yüksele alçala devam edip gidiyordu. Şubat ayı çıkmak üzereydi. Ancak Arap yarımadasında bu ayların bile bilhassa öğle saatlerinde atacak derecede sıcak olduğu bilinen bir gerçektir. kırbalardan birer ikişer yudum içilen su kan gibi ılıktı. Bu havada hiç kimse böyle bir suyu canı isteyerek içmezdi. Ancak bir başka çare de yoktu. Çöktürülen develere sırtını vererek uyuyanlar, sırtına aldığı peştemali üzerine çekerek kumların üzerine uzananlar vardı. Mola verildikten sonra uyumayan tek fert yok denilebilirdi. Kalk ey arkadaş, sana diyorum. Ne var ne oluyor? Ne olduğunu kalkınca görürsün. Hiç de istemeyerek kalktı. Kendi haline kalsa... ...daha saatlerce tatlı bir uykunun peşinden gidebilirdi. Uzun uzun esnedi. Bu yol ne zaman bitecek arkadaş? Ne bileyim ben? Ebu Rigal'e sor. Artık sabrım tükendi benim. Hal benden de o kadar. Bu arada yürüyüş emri verildi. Ordu... ...arkasında göklere yükselen bir toz bulutu bırakarak... ...Mekke'ye doğru ilerlemeye başladı. Yayılan haberlere bakılırsa, nihayet iki gün sonra Mekke'ye varılacaktı. Ebu Rigal bu akşam Mugammis'e varılacağını, oradan da Mekke'ye iki adımlık yolun kalacağını söylüyordu. Geceki saatlere kadar yapılan yürüyüş, önde gelen ''Dur!'' Emriyle sona erdi. Yükler indirildi, çadırlar kuruldu. Ebrehe, hizmetçisine dönerek Ebu Rigal'i çağırdı. Ebu Rigal, yeri öperek Ebrehe'nin huzurunda durdu. ''Burası nedir?'' ''Sultanım, buraya Mugambis derler. Daha ne kadar var Mekke'ye?'' ''Bir şey kalmadı sultanım. Varsanız duyulur. Bir günde varabilir miyiz?'' ''Artık geldik sayılır sultanım. Bir gün bile sürmez.'' Ebrehe'nin yüzünde memnunluk izleri göründü. Hizmetçisine döndü. ''Burada birkaç gün kalacağız. Tahtım kurulsun.'' dedi. Daha sonra Ebu Rigale gitmesi için izin verdi. İstirahat etmek üzere yatağına uzandı. Artık büyük arzusunu gerçekleştirmesi... Gün meselesiydi. Haftalardır uzayıp giden yolların sonu gelmiş, çekilen eziyetlerin mükafatını almaz saat yaklaşmıştı. Yatağında bu düşüncenin verdiği sevinçle girindi ve daha sonra uykusunu beklemeye başladı. Ebu Taifliydi. Mekke'deki mübarek beyti yani Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe ordusuyla Taif şehrine hücum hazırlanırken Taif'in ileri gelenlerinden Mesut bin Muhattip başkanlığında bir heyet Ebrehe'nin huzuruna çıkmış. Ey Melik! Senin yıkmak istediğin beyt Taif'te değildir, Mekke'dedir. Bizim sana karşı koyacak gücümüz yoktur. Eğer Taif'i bağışlarsan ''Seni Mekke'ye en kısa yoldan götürecek bir kılavuz verebiliriz.'' demişlerdi. Ebrehe bu teklif hoş gelmişti. Gerçekten de onun maksadı savaşmak değildi. Sanaa şehrinde yaptırdığı kilisenin karşısında rakip durumda olan ve Araplarca büyük hürmet gösterilen Kabe'yi yıkıp harab etmek ve daha sonra halkı kendi kilisesine çevirmek istiyordu. Bu sebeple tayfilerin isteklerini kabul etti. Taifliler de kılavuz olarak Ebu Rigali verdiler. Eburigal, Taif Mekke arasını elinin parmaklarını bildiği kadar güzel biliyordu. Bilmediği sadece ikide bir rüzgarın fırtınanın oradan oraya yığdığı kum tepelerinin yerleriydi. Giderken şurada olan bir kum tepeciğinin dönüşte orada olmadığını, bir başka yere gittiğini pek çok defa görmüştü. Buralardan ara sıra geçen birisi, "Ben herhalde burasını ilk defa görüyorum." diyebilirdi. Çünkü esen sert rüzgarın önünde Sel gibi akıp giden kum taneleri, bu kum tanelerinin meydana getirdiği kum tepeleri, bu güne kadar yüzlerce defa altüst olmuş, yüzlerce defa yer değiştirmişti. Ama rüzgar ne kadar eserse essin, tepeler ne kadar yer değiştirirse değiştirsin, Ebu bu yollarda şaşırması söz konusu değildi. Defalarca kervanların önüne düşmüş, onları istedikleri yerlere hiç şaşırmadan ulaştırmıştı. Bu defada Kabe'yi yıkmaya giden bir ordunun öncülüğünü yapıyor. Böyle bir orduya kılavuzluk ediyordu. Acaba ne verirlerdi? Pazarlık kesilmemişti. Ebrehe mi yoksa Tayfliler mi ödeyecekti ücreti? Nihayet bir gün sonra bitecek olan bu yolculuktan iyi bir diş kira umuyordu. Belki de dönüşte en iyi cinsten birkaç devenin sahibi olacaktı. 60 bin kişiden meydana gelen büyük bir ordunun kılavuzu karın topluğuna çalıştırılmazdı ya. Fakat o tane. Eburigal eliyle birden karnına çöktü. Derinden gelen anlamadığı bir sızı hissetmişti. Bir anda her şeyi unuttu. Ne yapacağını şaşırdı. Bütün gücüyle ağrıyan yere bastırdı elini. Ve İki dakika sonra Eborigal yine eski düşüncesine gömülmüştü bile. Sağnak yağmurunun şöyle bir fırtına gibi girip geçmesi nasılsa öylece bastırıveren bu hızı iki dakika daha devam etse Eborigal'in dayanması imkansız olurdu. Bereket versin kısa zamanda atlatmıştı. Kalktı, sağ sola gezindi. Ordunun önünde yürütülen ve Mahmud adı verilen filin yanına gitti. Oldukça büyük bir fildi. Tek başına bakıldığı zaman kocaman bir hayvan olan filler bunun yanında yavru gibi kalıyordu. İşte Ebrehe, Kabe'yi bu file yıktırmak istiyordu. Ebu Rugal birkaç dakika fili seyretti. Gözlerini çevirdi. Tek bulut parçasının bile bulunmadığı gökyüzüne baktı. Sayılamayacak kadar çok yıldızın donattığı bu yüce tavanın altında yıllar yılı gecelemiş, yüzlerce yolculuk yapmış, bu yıldızların pek çoğuyla tanışmış, yolunu onlardan sormuş, karanlık gecelerde yolunu onlar aydınlatmıştı. Yürüdü, tekrar çadırına girdi, oturdu. Fakat iğne batmışçasına sıçradı. Çünkü o uğursuz sancı yine bastırmıştı. Eburigal toprağı kazacakmış gibi tırnak diyordu. Yuvalarından fırlamaya hazırlanan gözlerini, buruşan suratını, dişlerinin arasına sıkışan dilini gören bir kişi ürpermekten kendini alamazdı. Bu defaki sancı daha fazlaydı. Eburigal ümitsizce, çaresizce kıvranıyordu. Bu çırpınış içinde boğazından kesik kesik çıkan boğuk iniltiler baygın gibi yatan insanlarca duyulmadı. Beş dakika sonra Galin hareketleri yavaşladı ve nihayet durdu. Vücudu hareketsiz kaldı. Sabahın erken saatlerinde uyananlar, yol hazırlığı görürken bir ilan yapıldı. Evrehe birkaç günlük bir istirahat vermişti. Sebep olarak da artık Kabe'ye iyice yaklaşıldığı ve yeteri kadar dinlendikten sonra hücuma geçileceği bildirilmişti. Yerlerinden kalkanlar hemen yattılar. Temiz havayı ciğerlerine doldura doldura yol arkadaşlarıyla oturup sohbete dalanlar oldu. Eburigal'in sabah kahvaltısını getiren adam onu hala yerde yatar buldu. Yüzüstü yatıyordu. Kolları ileride bulunan bir şeyi almak üzere uzanmış gibiydi. Gelen adam hafifçe seslendi, cevap alamadı. Bir daha, bir daha seslendi, olmadı. Hafifçe ayağını dürttü. Ölümüsün be adam, sana sesleniyoruz. Eburigal'in kımıldamaya niyeti yoktu. Elinden tabağı bıraktı. Eğilip seslendi. ''Ebu Rigal, Ebu Rigal. Bir dakika sonra çadırdan koşarak çıkan adamın renginde uçukluk vardı. Ava avaz bağırarak koşmaya başladı. ''Ölmüş, ölmüş.'' diye bağırıyordu. ''Ölen kim? Kim ölmüş?'' etraftan soranlar şaşkın adamı durdurdular. Anlaşılan ölüden çok korkuyordu ve titriyordu. ''Ebu Rigal ölmüş.'' Bir saat sonra 60 bin kişilik orduda bulunan herkes Ebu Rigal'in öldüğünü biliyordu. Evrehe kahvaltısını bitirdikten sonra önünden yemek tabağını almak üzere bulunan hizmetçisinin bir şeyler söyleyeceğini sezmişti. Bir şeyler mi diyeceksin? Evet sultanım. Ebu Rigal öldü. Evrehe inanmadı. Saçmalama. Geç vakitlere kadar benim yanımdaydı. Ama sultanım yine de ölmüş. Sen git kendin gör ve gel. Öyle her söze inanılmaz. Hizmetçi çıktı, birkaç dakika sonra yine geldi ve tek kelime söyledi. Ölmüş. Ebrehe, olur böyle şeyler der gibi bir işaret yaptı ve ilave etti. Pekala, zaten biz de geldik sayılır. Daha sonra emretti, bir çukur kazdırdı ve Ebu Rigal gömüldü. Filin sürücüsü Esvet bin Maksud'u çağırdı. Yanına bir süvari bölüğü verdi ve Mekke'ye gönderdi. Esvet, Mekke tarafına gitti. Bulduğu develeri sürüp getirdi. Mekke reisi Abdülmüttalip'le ait olan 200 yüz devede bu götürülen develerin arasındaydı. Mekke halkı, Mugambis'te konaklayan büyük ordunun saçları dehşetle çalkalanıyordu. İleri gelenler, Darun ve denilen mecliste Abdülmüttalib'in başkanlığı altında toplandılar. Böyle kalabalık bir orduya karşı savaşmak ölüm demekti. Abdülmüttalib toplanan bilgiyi orada bulunanlara aktardı. Daha sonra gidip ordu komutanıyla görüşmek istediğini bildirdi. Toplantıda bulunanlar da bu görüşü yerinde buldular. Bu arada Ebrehe'nin gönderdiği bir adam Darünnedli'ye getirildi. ''Mekke reisi kimdir? Görüşmek istiyorum.'' dedi. Gözler Abdülmuttalip'e çevrildi. Adam ona döndü. ''Yemen hükümdarı Ebrehe seni istiyor.'' dedi. ''Maksadı nedir?'' ''Hükümdar diyor ki, ''Ben sizinle harp etmek üzere gelmiş değilim. Ancak bu beyti yıkmak istiyorum. Eğer bize saldırmaz, karşı koymazsanız, ''Benim de sizin kanınızı dökmeye ihtiyacım yoktur.'' Abdülmüttalip daha önce alınan kararı bildirdi. ''Bizim sizinle savaşmaya niyetimiz yoktur. Buna gücümüz yetmez. Hem savaşmamız için de bir sebep yoktur.'' ''O halde hükümdarım seni istiyor.'' ''Pekala, gidelim.'' Abdülmüttalip yanına oğullarından bir ikisini aldı. Yola çıktı. Habeş ordusuna geldi. Bir müddet sonra Abdülmüttalip Ebrehe'nin çadırına alındı. Ebrehe ömründe böyle bir adam görmemişti. Uzun boylu, son derece yakışıklı, yüzünden nur akan bir adamdı gelen. Kalbinin titrediğini hissetti. Onunla alhelade bir adam gibi konuşamazdı. Tahtından indi, mindere oturdu. Daha sonra tercüman aracılığıyla sordu. Ne istiyorsun benden? Adamların tarafından sürülüp getirilen 200 devemin geri verilmesini istiyorum. Hebrehe bu cevap karşısında şaşırdı. Tepeden tırnağa, uzun uzadıya bir daha süzdü. Aradığını bulamamış gibiydi. Duyduğu sözlerin gördüğü insana ait olduğuna inanmak istemiyordu. Sessizlik bir zaman devam etti. Ebrehe başına eğmiş düşünüyordu. Daha sonra tercümana bir şeyler mırıldandı. Seni gördüğüm zaman heybetinden içim titremişti. Gerçekten büyük bir insanın karşısında olduğumu düşünmüştüm. Fakat konuştuğun zaman gözümden düştün. Bana alınan birkaç deveden bahsetmeye kalktın. Halbuki ben senin ve atalarının dini sayılmaya layık olan bir beyti yıkmaya geldim. Zannediyordum ki, benden beyti yıkmamamı rica edecektin. Gayet sakin cevap verdi. Ben develerin sahibiyim. Beyti de sahibi koruyacaktır. <gülüyor> Evrehe bu söze hiddetlendi. Hiçbir kimse beni bu kararımdan döndüremeyecektir. İşte sen, işte beytin sahibi dediğin. Yanındakilere döndü. Bu adamlara develerini verin. Ebrehe şaşkınlık içindeydi. Adamın söylediği söz hiç de yabana atılır cinsden değildi. Hatta Abdülmuttalip bu defa gözünde daha da büyümüştü. Haddini bilen, ayrıca inceden inceye fakat mükemmel bir tehdit savurmuş olan bu adam hiç de küçümsenemezdi. Onu küçük görmeye yeltenenler küçülürdü. Abdülmuttalip geldiğinden daha büyük olarak gidiyordu. Gerçekten de ovada halkı, daha başında kurdu kuşu besler diye kazandığı şöhrete layık bir adamdı. Ebrehe ona karşı, hiç kimse beni bu kararımdan döndüremeyecektir derken, Abdülmuttalib'in sözlerinin verdiği sarsıntıyı hissettirmeme gayreti içerisindeydi. Büyük bir ordusu vardı, fili vardı. Koca Arap ülkesinde onun karşısına çıkıp, ben varım diyebilecek bir tek fert yoktu. Bu kızgınlıkla evvelce verdiği istirahat müddetini kısalttı. Sabahleyin hareket edileceği ordu da ilan edildi. Mertülmüttalip, develeri önünde olduğu halde Mekke'ye geldi. Ebrehe'nin misli görülmemiş ordusu hakkında bilgi verdi ve herkesin şehri bırakıp dağlara çekilmesini emretti. Daha sonra yanında Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişi olduğu halde Kabe'nin yanına geldi. Kapısının halkasından tuttu. Gözlerinden akan yaşlar sakalından inerek göğsüne damlıyordu. Allah'a yönelmiş, mahzun bir sesle şöyle dua etmeye başladı. Allah'ın kul kendi eşyasını, sergisini korumaya çalışır. Sen de kendi mülkünü, behtini koru. Onların haçları, kuvvet ve kudretleri asla senin kudretine galip gelemeyecektir. Eğer onları istediklerini yapmak üzere ...bizim kıblemizle baş başa bırakırsan... ...bu da senin bileceğin bir iştir. Abdülmuttalip bunları söylerken... ...yanındakiler heyecan içerisinde... ...amin diyorlardı. Gönüllerden kopan niyazlar... ...yüce divana yükseliyor. Bütün Mekke halkı... ...Ebu Kubeys tepelerinde... El açmışlar, bu dualara eşlik ediyorlardı. Daha sonra 100 tane deve getirildi. Kurbanlık olmak üzere nişan vuruldu ve Kabe'nin yanına bırakıldı. Kabe, hücum edenlerin bu hayvanları kesip yemeye çıkacakları ve bu haksız davranışları sebebiyle Allah'ın onlardan İntikam alacağı düşünülüyordu. Atül ve arkadaşları Kabe'yi asıl sahibine emanet ettikten sonra dağlara yöneldiler. Onanları görebilecekleri yerlere kadar çıktılar ve beklemeye başladılar. Ebrehe gece yarısı uyandı. Gözleri çatırın tepesine dikilmişti. Nefes alışı düzensizdi. Eli alnını buldu. Ter kaplamıştı. Hızla atıyordu kalbi. Zihninde dönüp dolaşan bir cümlenin tesirinden kurtulmak istiyor fakat bunu başaramıyordu. Ben develerin sahibiyim. Beyti de sahibi koruyacaktır. Adamın söyleyişindeki metanet bütün benliğini sarmıştı. Koca bir ordunun Arap ülkesinde toplanması, imkansız bir ordunun başkomutanı olmak, Yemen hükümdarı olmak yetmiyordu bu cümlenin tesirinden kurtulmaya. Bu cümle uzaktan gelen ve yaklaştıkça kuvvetlenen bir uğultu halinde beyninin içinde çalkalanıyor, gittikçe sert, gittikçe haşin darbelerle ruhunu alt üst ediyordu. Nihayet dayanamayacağını anladı ve kalktı. Çadırının perdesini açtı ve çıktı. Muharrem ayının 16'sına rastlayan bu gecede büyük bir tepsi gibi yükselen ay, bütün haşmetiyle cihan seyrediyordu. İnsan gözünü rahatsız etmeyen en tatlı ışık onun ışığıydı. Etrafa nur saçan bir hali vardı. Ona böyle bir gecede bakan insanın sadece huzur duyması, sadece ruhunu dinlendirmiş olması gerekirdi. Gözleri, vadileri dolduran, On binlerce kişilik ordu üzerinde dolaştı. Korkunç kuvvet sadece onun emriyle hareket ediyordu. Bu orduyla değil Kabe'yi, bütün Mekke'yi yıkmak bile büyük bir iş sayılamazdı. Bu orduyla bütün Arap alemini dize getirme imkanı vardı. İhtiyar Abdülmuttalib'in Beyti'de sahibi koruyacaktır diye ortaya attığı saçma söz, artık bu sabahtan itibaren geçerliliğini kaybedecek. Bugüne kadar bütün Arapların kalbinin bağlı bulunduğu Kabe, temellerinden sarsılacak, itiraz edenin, karşı çıkanın kellesi uçurulacaktı. Arap aleminin bugüne kadar görmediği bir orduydu bu. Bu ordu, onların rüyada bile razı olamayacakları işi başaracak, Asırlar boyu mukaddes saydıkları Beit'in satanatına son verecekti. Ebrehe bir zaman bunları düşünerek ordusunu seyretti. Çadırına dönerken dudakları arasında dökülen sözler birkaç kelimeden ibaretti. Son söz yarın. Evet son sözü Ebrehe mi yoksa beytin sahibi mi söyleyecek göreceğiz. Yatağına girdi, gözlerine yumdu, sana şehrinde yaptırdığı şahane kiliseyi hayaline getirdi. Belkıs'ın saray kalıntılarından söktürdüğü mermerle, en nadide abanoz ağaçlarıyla özene bezene yaptırdığı bu kiliseyi beğenmeyen kalmamıştı. Oldukça yüksek, geniş, süslü, sağlam bir kilise olmuştu. Bu uğurda sayısız para harcanmış, pek çok insan çalıştırılmıştı. Ama gel gör ki, yalınayak Araplar bu kiliseyi sevememiş, kabullenememiş, yine de Kabe'ye daha fazla rağbet etmişlerdi. Bu duruma sinirlenen Ebrehe, bir gün Yemen tacirlerinden birkaç tanesinin bulunup getirilmesini emretmiş ve hemen birkaç tüccar bulunmuştu. ''Mekke'deki Kabe'yi gördünüz mü?'' İçlerinden biri cevap verdi. ''Evet Sultanım, defalarca görmüşlüğümüz var.'' ''Peki...'' O mu yoksa benim kilisem mi daha büyük? Sizinki daha büyük sultanım. O mu yoksa benimki mi daha güzel? Sizinki çok daha güzeldir. O nihayet taştan yapılmış, dört duvardan ibaret bir bina. Üzerinde bir örtü çekilmiş. Etrafına yüzlerce put yığılmış olan bir mabettir. Kurak ve sıcak. Ancak son zamanlarda Mekke'nin reisi Abdülmüttalip bir kuyu kazdı. Bu kuyu çok eskiden beri vardı. Fakat kapatılmış, yeri bile unutulmuştu. O adam bu kuyu yeniden meydana çıkarttı. Çok tatlı ve bitip tükenmek bilmeyen bir su. Araplar bu kuyuya ve suyuna da pek fazla rağbet ediyorlar. Peki benim kilisem daha muhteşem olduğu halde Arapları yine o taş binaya bağlayan nedir? Sultanım, o beyt onlara büyük dedeleri Peygamber İbrahim'den kalmıştır. O zamandan beri mukaddes ve mübarek olarak bilinmiştir. Onları oraya bağlayan binanın taştan oluşu değil, o peygamberden kalan Mukaddes bir miras ve emanet olarak kabul edilmesidir Anlaşıldı O beyit ayakta durdukça Benim kiliseme rağbet edilmeyecektir Artık siz gidebilirsiniz Adamlar çıktı Hebrehe atının hazırlanmasını emretti Kiliseye bir daha gidecek Onu doya doya bir daha seyredecekti